والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم لما ورد هاهنا إشكال وهو أن القرآن لن وجب تواتره وقطع بك من غير المتواتر غير قرآن لأكفرت اختطائفتين من المالكية وشاطعية الأخرى فِي بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْنَنِ الرَّحِيمِ Konumuzun, dersimizin konusunun birinci bölümü bu. Burada Molla Khusre aslında metinde söyleyecek olduğu şeyin gerekçesini hazırlıyor. Yani metinde diyecek ki وَقُلَّتُ شُفْحَةِ تَمْنَعُ ikfara. İftada haber olarak okudum aradakileri değil. Ve kuvvetü şüpheti temne'ul ikfara. Şüphenin kuvvetli olması, bir taifenin diğer taifeyi küfre misafet etmesini engeller. Ona mani' diyor. Şimdi buna bir mukaddime yapıyor. Ondan sonra konuya girecek ve konu üzerinde mutalaları verecek. Mukaddimesi şu. Lammâ <gülüyor> vana bu beşmele konusunda varit olunca, beşmele derken, surelerin evvelinde bulunan beşmele hakkında varit olduğuna işkali, bir işkal var burada. O işkal nedir? Ve o işkal şu, اَنَّ الْقُرْآنَ لَوَّجَبَ تَوَاتُرُهُ Kur'an, eğer tevatürü vacip olursa, وَقُتَعَ بِكَوْنِ gayri الْمُتَوَاتِرِ غَيْرَ Kur'anin mütemadir olmayanın Kur'an olmayacağı kesin olunca leekferat elbette küfre nişbet etmesi gerekir. İhtet taifeteyni minel ve şafiiyeti maliki ve şafiilerden iki taifeden birinin el-uhra diğerini küfre nişbet etmesi gerekir. Aslında bu işgal daha önce okumuş olduğumuz derslerden zaten Zuhur etmiş değil. Burada onu müstakil bir bahis olarak alıyor. Nasıl zuhur etti? Biz daha önceki derslerde söylemiştik ki, <gülüyor> delillerine biraz ona gireceğiz. Sadece e, ne dediğimizi özet olarak söyleyeyim. Surelerin evvelindeki besmele hakkında Hanefilerin, Malikilerin ve Şafiilerin görüşünden bahsetmiştik. Malik Hanebilerin kocamasına göre yani ilk alimlerine göre surelerin evvelindeki beşmele ayet değildir. Sadece surelerin arasını etmek içindir. Onun için nazil olmuştur. Bu görüş aynı zamanda Malikilerin de görüşüdür. Hanebilerin müteahhirine göre ise Sûrelerin evvelindeki besmele o 113 beşmeleden sadece bir taneci hayri muâyyen olarak ayettir ve diğerleri sureler arasını fast etmek için nazil olmuştur. Şâfiîlere göre ise surelerin evvelindeki 113 beşmelenin her biri ayet Şimdi Malikilerle Şafiiler arasındaki Hanefiler iki görüş beyan ettiği için onu konu içerisine sokmuyoruz ama konu içerisine zaten dahil. Malikiler ve Şafiilerin bu farklı görüşü yani Malikilere göre surelerin evvelinde olan Beşmele'nin ayet olmaması Şafiilere göre ise surelerin evvelinde olan her bir Beşmele'nin ki 113 tane üç tanedir her birinin ayet olması ve bu hususta her bir taifenin, yani malikilerin ve şafilerin kendilerine göre kesin ve kap'i olan, ki biraz sonra o delillere gireceğim, delil getirmeleri neyi gerektirmiştir? Gerektirmiştir ki, mesela İmam Malik diyor ki, surelerin evvelindeki besmele ayet değildir. Kendine göre kap'i olan bir delil ortaya koydu i̇mam Şafii de aynı şekilde, rahimahümallah, kendine göre ayetlerin evvelindeki beşmelenin, delillere gireceğim dediğim gibi, surelerin evvelindeki beşmelenin ayet olduğunu söylüyor, o da kendine göre hapki bir deniz ortaya koyuyor. Şimdi burada diyor ki, bu durumu, ortada olan bu duruma baktığımız zaman bir işgal var. Nedir o işgal? o işgal şudur. Mesela İmam-ı Malik'in ortaya koymuş olduğu delil kendine göre bir delildir ve o delile göre surelerin evvelindeki beşmele ayet değildir. O zaman biri çıkar da surelerin evvelindeki beşmele ayettir derse İmam-ı Malik'e göre hapî delille ayet olmadığını söyledi yani Kur'an'dan olmadığını söylediğini bir başkası Kur'an'a sokmuş olur. Kur'an'dan olmadığına kesin kanaat edileni Kur'an'dandır demek ikfar gerektirir. Yani onu diyeni küfre nisbet etmeyi gerektirir. Aynı şekilde İmam-ı Şafii tarafından rahim baktığımız zaman da surelerin evvelindeki beş bene ayet bu husustaki i̇mam Şafii'nin delili kapidir, kesildir. i̇mam Şafii Şafii'ye bunu onu söyleyince biri çıkıp diyecek olursa ki surelerin evvelindeki besmele Kur'an'dan değildir diyecek olursa i̇mam Şafii'ye göre Kur'an'dan olana Kur'an'dan değildir dediği için bu da itfarı gerek. Bu da küfre nişbet etmeyi gerekir. Ama biz vakıaya baktığımız zaman görüyoruz ki ne İmam Şafii e, Malikileri ne de İmam Malik Şafiiileri küfre nişbet etmemiştir. Ama bu bir işkaldir. Bu nedir? Bu bir müşkildir. Bu müşkili çözmemiz gerekiyor. İşgal dediğimiz budur. Çözümünü biraz sonra okuyacağız tabii ki. Şimdi ibareyi ona göre bir daha okuyorum. Yorki, lâ da burada bir işkâlmüş bir Ve o işgal şu: enl Bu İmam Malik'in görüşüdür. Kur'an tevâtur vakit olursa, vakut'a bikemne gayr-i mutevâtili gayr Kur'an'in Kur'ânî. olmayan Kur'an değildir. Bu da kesin olunca le'ekfarat Bu durumda İki taifeden, yani millen malikiyeti ve şafi'iyeti, iki taife ki, maliki ve şafi'iler, bu iki taifeden birinin küfre nispet etmesi gerekir. Kimi? El-Uhra, diğer grubu, bu, diğer taifeyi. Neredeki Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim hakkında. Neredeki besmele? El-Vaq'i ki süver, evvelinde vahşı olan, Meşmele hakkında bir tayfenin diğer tayfeyi küfre nişbet etmesi gerekir. فَلَّازِمُوا <fellazimu> مُنْتَفِينَ <muntefin> Lazım nefret edilmiştir. Malumunuz mantık da lazım. Nahicilerin şah dediğine mantıkçılar meczup, ceza dediğine mantıkçılar lazım derler. Burada lazım nedir? İkfa, iki ta tayfeden birinin diğerini küfre nişbet etmesi. Bu nedir bu? Bu müntetin. Yani nefk edilmiştir. Böyle bir şey yoktur. Niye nefk edilmiştir? biraz sonra anlatacak. فَالْمُلٰزَمَتُ اَمَّا الْمُلٰزَمَتُ Mülazemet ise yani şartın cezayı gerektirmesi, mantıkçılara göre mezzumun lazımı gerektirmesi o nedir? فَسَابِتُونَ O sabittir. Neden? لِأَنَّهُ اِنْ تَوَاتَرَ Çünkü Besmele eğer tevatür ettiyse inkar bu durumda beş inkar etmek nedir nehyun nehyetmek neyi nehyetmektir le kur'anîyetin mahkem muhkur'an bolur diyor kur'an olması zaruri olanın kur'an olmasını nehyetmektir bu imta'a tara eğer beş meleğe etmiş ise Ka bu mutawatir eden beş meleği inkar etmek nefyuni nefy Neyi nefy etmektir? Ne Kur'an'ın ki ma fe'unu Kur'an'a maduridi. Kem'unun ki onun haberiydi. Kur'an'ın şey kem'unun neşidir. Kem'unun haberi. Dolayısıyla Kur'an olması zaruri olanın Kur'an olmasını nefy etmek demektir. Eğer beşmele, tevatür ile sabit işe. Hangi beşmele? Surelerin evvelinde olan beşmele. Bunu özellikle tekrarlıyoruz. Neden? Biraz sonra zaten buna vurgu yapacak. Nemil suresindeki Bismillah, innehu min suleymane ve bismillahirrahmanirrahim o nedir o? Onun ayet olmasında hiç kimsenin ihtilafı yok. İttifakladır. Onun inkarı da kişiye zaten nâuzübillah kübre Bizim burada tartışma konusu yaptığımız, surelerin evvelindeki beşmeledir. Ve illa eğer beşmele tevatür etmemişse, ki beşmele'nin tevatür etmediği, yani surelerin evvelindeki beşmele'nin tevatür etmediğini zaten i̇mam Şafii de kabul ediyor, kim de kabul ediyor ayrıca? i̇mam Malik zaten kabul ediyor o hükmü Peki o zaman aralarındaki ıhtılap nereden kaynaklanıyor? Ona biraz sonra gireceğiz inşallah, cevapta. Eğer beşmene tevatür etmediyse فَالْقَوْرُ بِهِ Tevatür etmeyenin Kur'an olduğuna hükmetmek yani meşmelenin Kur'an olduğuna hükmetmek eğer tevatür etmemişse إِسْمَاتُ الْقُرْآنِ اِيَّتِي لِمَا عَدَمُ كَوْنِهِ <gülüyor> قُرْآنًا Kur'an olmaması Zorunlu olana Kur'an olmayı ıspat etme demektir bu. Dolayısıyla her iki tarafından da baktığımız zaman zorunlu olarak şart tahakkuk ettiğinde ceza oluyor? Tahakkuk ediyor bu mülazemet dediğimiz bu. Bu mülazemet hakikaten sabittir. Yani maliklere göre beş, e, surelerin evvelindeki beş mele değildir, delili var söyleyeceğiz biraz sonra ki o da tevatür delili. Şafilere göre surelerin evvelindeki o 113 besmele'nin her birine bir Kur'an'dır. Onun da delili var. Onları da biraz sonra çözeceğim. Şimdi hem de kap'i delilleri var. Bakınız, özellikle bunu söylemek lazım. Kap'i kesin. Yani ortaya öyle bir hüküm koyacak ki onu inkar edenin ne olması gerekir? Küfre nispet edilmesi gerekir. Kap'i delili var demek, o demek. Dolayısıyla burada İmam-ı Malik tevâçr şart koşuyor. Tevâçr olmadığı zamanda Kur'an değildir diyor. İmam-ı Malik i̇mam Şafi'i ise başka şeyi şart koşuyor. İki şeydir, onu nakledeceğim onu biraz sonra. O da bu iki şey olduğundan dolayı beşmeleler, surelerin evvelindeki beşmeleler ayettir, Kur'an'dandır. Onu inkar eden bu sözün akabinde ne gelir? Onu inkar eden küfre nişfet edilir demek gelir. Dolayısıyla bu mülâdemer, yani şahsın cezayı gerektirmesi burada sabittir. Ancak gerektirmemiştir. Yani lazım batıldır. Bir taifenin diğer taifeyi küfre nişfet etmesi dediğimiz o lazım nedir? Batıldır. İşte metinde okuyacak olduğumuz ve kuvveti şüpheti bize ona anlatacak. Ve اِنْتِفَاُ Ha, ve tilahıma, i̇şte bu ikisi, yaptığımız iki tane yorum var burada. Tevatür ettiyse, şöyle. Tevatür etmediyse, şöyle. Şeklinde yapmış olduğumuz iki yorum, مَذِنَّةُ الْإِكْفَارِ Küfre nişbet etmenin zannediyidir. Yani burada küfre nişbet etmek gerekir. Dolayısıyla mülazeme sabittir, Ancak lazım batıldır. Tabii lazım batıl oldu mu, وَتَذَا الْمَلْزُونَ olacaktır. Ha? وَاَمَّا اِنْتِفَاعُ الْلَازِمِ Lazımın, yani iki taifeden şadî ve malikilerden birinin diğerini küfre, nişbet etmesi gerekir demiştik. Lazım buydu. Hayır, gerekmez diyoruz. Niye? İntifası o demektir. O da şundan dolayı Şayet böyle bir ikfa iki taifeden birinin diğerini bu meseleden dolayı küfre, nişbet etmesi vakı olacak olsaydı لَنُوْقِدَ Elbette nakledilmiş olur. Böyle bir nakil yoktur. Bir. İki. Ve'l-i'cma'u alâ Adem'in ikfâr. İcma da ne bir? İki taifeden birinin diğerini ikfâr etmediği görülmedir. İşte ne zaman ki böyle bir işkal varit oldu, bu işkali neden o zaman iki taifeden eden biri diğerini küfre nişmet etmediğini Halbuki mülazeme sabittir dedi. Böyle değil mi? Nişbet etmesi gerekiyor ama etmemiştir. İşte bu iştikali ortadan kaldıracak bilgilere işaret giriyor. Bu iştikali ortadan kaldırmayı kastettim Allahu Teala dedi. Ve kuvveti şüpheti. Şüphenin kuvvetli olması. Ara bir şüpheti ma'iştihu değila. Buradaki şüpheden maksat nedir? Delile benzeyen demektir. Halbuki veleyse delil değil. Delile benzeyen demektir şüphe. Halbuki o ne değildir? Delil değildir. Velev fi itikadil hasm. Velev ki delil olmaması hasmın kadında olsa da delil değil. Ama delile benziyor. Evet, buranın ibaresini okumadan evvela bir meseleyi anlatmam lazım ki ibare o zaman daha rahat bilgimiz otursun. Şimdi malikiler diyorlar ki bir şeye muthafta olacak bir şeye Kur'an diyebilmek için ne lazımdır malikileri göre Bir şart. Ama nasıl bir şart? İki şeyi içeren bir şart. Nedir o? Tevatür. Nerede tevatür? Hem muthafta olanın Kur'an olması hususunda tevatür, hem de mahalli hususunda tevatür. Yani Kur'an'daki ayetlerin tertipleri, hatta kelimelerin tertipleri konusunda da mahallelken budur. O hususta da tevatürü ne yapıyor İmam Malik? Şart koşuyor. Kur'an olmanın şartı koşuyor. Bunun yanında i̇mam Şafii ise iki şart koşuyor. İki tane, yani delili iki şeyden oluşuyor. Diyor ki Şafi, muthaflara Kur'an olmayan şeyi karıştırmama hususunda çok titiz davranmışlardır. Hatta surelerin isimlerini bile muthaflarına yapmamışlar. Niye? İnsanlar bunu Kur'an zanneder diye. Hatta on ayetin sonunda taşir derler On ayetin sonunda ayın harfini yazmamışlardır. Normalde yazmaları gerekir ama yazmamışlardır. Neden? Olur ki bu harfi de insanlar Kur'an'dan zanneder diye. Sahabi Kur'an'dan olmayan bir şeyi Kur'an'a karıştırmama hususunda bu kadar dikkatli davranmışken her surenin evveline beş meleyi koydu ise bunun mutlaka ayet olması lazım oraya koymuşlardır bunu vakıa bulur, hem de ayet değildir. Biz bunu kabul etmeyiz diyor. Bir. İkinci olarak yine İmam Şafii diyor ki, İbn Mesud şöyle diyor diyor. delilidir bu. şeytanı Şeytan insanlardan bir ayeti çalmıştır diyor. İbni Mesud'un bu sözünü beşmeleye yorumlayarak, beşmelenin ayet olduğuna delilinin ikinci kısmı olarak bunu yapıyor. Ancak İmam-ı Şafii'ye gören daha önce bunu söylemişti. Bir ayet Kur'an-ı Kerim'in bir yerinde mahalli ayetin kendisinin Kur'an olmasına dair tevatür olduğu gibi mahalli noktasında tevatür de var ise ki Besmele Nemil surecinde hem mahalli noktasında hem de ayet oluşu aslı noktasında ne var? Bicma var, Tevatür var. Bu bir sorun yok. Bunda ittifak var zaten. i̇mam Şafi diyor ki, bir ayet-i kerime Allah, böyle hem aslı hem de mahalli itibarıyla tevatür ediyorsa, bu ayet-i kerime daha sonra tekrarlanıyorsa, o tekrarda tevatürü ben aralıyorum. Haberi vahid bile bana yeter diyor. İşte İmamı Malik ile İmamı Şafii'nin ayrıştığı nokta burası. Ayrıştıkları nokta burası. İmamı Şafii demek ki mahen konusunda ayetlerin tertibi konusunda ne aramıyor? Tavattürü şak koşmuyor. Haberi aha bile olsa yeter diyor. Aslı yani Kur'an olması konusunda, madem ki tevatür vardır öyleyse bu nedir? Kur'andır diyor. Bundan dolayı da surelerin evvelindeki bütün besmeleler Kur'an'dır diyor. Her biri bir ayettir yani İmam-ı göre. i̇mam Malik tertipte, mahalde de tevâsül-ü koştuğundan i̇mam Malik'e göre besmelede ne yok? Besmele'nin yani Nemim sureti dışında surelerin evvelindeki besmele hususunda ne yoktur? Tevatür ve noktasında tevatür yoktur. Bu İmam Kabi de kabul ediyor. Tevatür yoktur. Ama o haberi Ahad'ı da kabul ettiğinden, i̇mam Malik sadece tevatürü kabul ettiğinden aralarında bu farklı görüş ortaya çıkıyor. Delilleri bunlar. İkişinin delilleri bu. Şimdi huvvet şüphe ne demektir? Bu delilleri sunduktan sonra bu meseleye diyoruz. huvvet önce şüphe ne demektir? Şüphe, zaten ibaresinde okuduk. Mahiş bir hut delile. Delile benteyen demektir. Delile benziyor. Ama delil değil. Veleyse, yani. Veleyse bir delil. Veleyke itikadil kalsın diyorum. Veleyke kalsın. Yani karşı dönüştekinin itikadına göre delil olmasa da delil değildir. Ne demektir bu ifade? Bu şu demektir. Şüphe delile benzeyendir dedi. Kuvveti aynı canlandıracağız. Ama önce şunu diyelim. Şimdi arkadaşımız Şafii temsilcisi olsun. Ben de maliki temsilcisi olayım. Hadiseyi bir canlandıralım. Şafii'ler surelerin evvelindeki beşmele noktasında her bir ayettir diyorlar. İki delil getiriyorlar söylemiştir. Şimdi o Şafii'ye göre kendi delili nedir? Kappi'dir, Kesin. Bunda şüphe yok. Zaten kesin olmayacak olsa, Kur'an'dan olmayan bir şeye Kur'an'dır diyebilir mi? Diyemez. Eğer Kur'an'dır diyorsa, o zaman onun getirmiş olduğu delilin ne olması gerekiyor? Kendine göre kappi olması gerekiyor. İmam-ı Şafii'ye göre durum bu iken, i̇mam Malik'e göre de durum nedir? i̇mam Malik de diyor ki tevatür, mahallerinde tevatür olmadığından surelerin evvelindeki beşmele ayet değildir diyor. Delili onunda nedir? Tevatürdü delili o da kappildir. Kime göre? i̇mam Malik'e göre. Kendisine göre deliline kappildir. Peki bu şüphe meselesi nedir? Şüphe ne demek? Delile benzeyen demek kimin delili, delil değil de delile benziyor? Şimdi İmam Valim Şafii'nin vermiş olduğu hükme getirdiği delili ele alıyor. İnceliyor dedi. Bakıyor dedi. İnceliyor, inceliyor, bakıyor ki bu kim bunu bu davasına delil olarak getirdi ise onu yanıltacak kuvvetli bir delil. Dikkat ediniz ifade. Onu yanlatacak kuvvete mi deli? Yani o deline bakarak böyle bir hüküm veren kişiyi ben mağdur sayarım. Aynı şeyi İmam Şafii de İmam Malik e diyor. Yani İmam Şafii, İmam Malik, İmam Şafii'nin getirdiği delile baktığı zaman da diyor ki, yani. Hatta bu konudan önce, Allah'ın sürekli misali verecek, konuyu daha iyi anlaşılması açısından çok daha zahir olduğu için bir misal vereyim size, okuyacağız o misalide. Hızlı okuruz onu orada. Mücessime var biliyorsunuz, itikadi mezheplerden. Allah cisimdir diyorlar, haşa ve Mücessime iki gruptur. Bir grubu diyor ki, Allah cisimdir, yani dünyadaki diğer cisimlerindir vasıflandığı gibi cisimle vasıflanandır diyorlar. Bu grup kafirdir. Bu grup nedir? Ehli şimmet inancına göre küfre nişmetidir. Mücessim ikinci bir grup var. Onlar diyorlar ki Allah cisimdir ama bin bel kefeti bilâ Biz nasıl cisim olduğu noktasında konuşamayız, bilmiyoruz. Bunlar küfre nişmet edilmez. Şimdi bir önceki taifeye küfre nişbet ediyorsunuz, bu ikinci taifeye küfre nişbet etmiyorsunuz. Neden? Çünkü birinci taifenin, yani küfre nişbet edilen mücessimenin deliline baktığınız zaman da ilk anda o delilin fasit bir delil olduğunu hemen anlıyor. Yani bir ifade kullanacak, etnamusike diyecek, en alt seviyede zekası olan, aklı olan bir insan bu delilin bakım olduğunu hemen anlar. Dolayısıyla biz o böyle bir görüş ileri sürdü, delili var deyip onu küfrenmiş ve etmemellik edemeyiz. Ancak ikinci grup mücessimenin, bu kitapta anlatılacak, ikinci grup mücessimenin bir ben diyen, bir diyenlerin ise delili nedir? Kuvvetlidir. Hani kuvvetli şüpheliyoruz ya, delilleri delile benziyor ve kuvvetlidir. Yani onları yanıltacak kadar kuvveti ve kudreti var o delilin. Hak değil bize göre o delil. Ama en azından o delile dayalı olarak hüküm veren kişiyi bizim mazur saymamızı gerektirecek kadar bir delil. Şüphe dediğim odur. Şüphe dediğimiz nedir? Mahiş bir hüddeliyle sahibini... Doğru olmasa da sahibini mazur kılacak olan bir delil özelliği var demekti. Ne o delil yani? Bir çeşit delil diyor. Cebir versene burası. İkinci gruba baktığımız zaman bu de bunu görüyoruz. Bunu görünce de ehli i ve Cemaat alimleri diyorlar ki biz onları küfere işaret Niye? O ve şüphe var. Aynı durum burada da geçerli. i̇mam Malik. İmam-ı i̇mam Malik, kendisine göre getirdiği delil katkidir. Kendisinin getirmiş olduğu bu delile göre aksini getirene ne demesi gerekiyor? Küfre mishmet etmesi gerekiyor. Aynı durum i̇mam Şafii için de geçerli. Delili kendisine göre katkidir. O delilin ortaya koyduğu hükme aykırı bir hüküm ortaya kola koyanın neşini gerektirir bu? İkfarını gerektirir. Ama bu ikfarı yapmamışlar. Neden? Her biri aynen şunu yapmıştır. Kendi delilini ve hükmü ortaya koyduktan sonra ve kendince kendi delilini tafidir. Ben Malik olarak ben diyorum. Arkadaşımız da İmam Şafii olarak delilini koydu. Ben şimdi Malik olarak onun deliline bakıyorum. Delilini inceliyorum. Delil, onun delili ilk behlede hemen anlaşılacak gibi değil. Neyi anlaşılacak? Faşid olduğu anlaşılacak gibi değil. İm'an-ı nazar gerektirir onun faşid olduğunu anlamak. Dolayısıyla İmam Malik olarak ben i̇mam Şafii o delili sebebiyle vermiş olduğu hükümde mağdur kabul ediyorum. Aynı şekilde i̇mam Şafii de i̇mam Malik'i deliline bakarak bu delili nedir? Maliş bir delildir ve kuvvetli neydi? Fesad-ı hatidir. Yani o delilin fâşif olduğu nedir? Hatidir. Çok kapalıdır. İm'an-ı nazar gerekir onu anlamak için. Dolayısıyla o delil sahibi matudur. Ona ben ikfarda bulunamam diyor. Bu i şüphe bu demektir. Bu tabii ki Mullah-ı Sevi i̇bn ve İbn-i muhtasarına şerh yazan adudül milleti ve dinin görüşü. Taftazani'nin görüşü farklı. Taftazani'nin görüşünü bugünkü dersimizin sonunda bir soru ve bir cevapla inşallah onu da aktaracağız. Ama şimdi o ve ki şüpheden maksat neydi? Şüpheden maksat hasm. Bu şu ifade önemlidir. Hasm'ın adında. Yani tabiinin getirmiş olduğu delil Maliki'nin itikadına göre nedir? Delil değildir. Belki delile benzeyendir. Belki nedir? Delile benzeyendir. Ondan dolayı Maliki Şafii ne yapamıyor? Küfr demiyor. Aynı durum Şafii için Maliki hakkında geçerli. Kuvvet ne demek idi? Şüphe o demek. Ma delile. Kuvvet ne demek? Kuvveti şüpheliyoruz ya. Kuvvet de Maliki'ye göre Şafi'nin, Şafi'ye göre Maliki'nin bitirmiş olduğu delilin hesabının ne olması? Hafi olmasıdır. Şüphe, delile benzeyen demektir. Kuvvet de o delilin hesabının hafasıdır. Şimdi bunları okuyalım bakalım. Kuvveti şüpheti, Aramevi şüpheti maviş gibi delile. Şüphe ile neyi kastettiği? Delile benzeyeni kastetti. Halbuki delil değil o. Eğer İmam-ı Malik, i̇mam Şafii'nin getirmiş olduğu delile delil diyecek olursa o zaman kendi delilini ne yapması gerekir? Devreden çıkarması gerekir. Halbuki kendisi ne diyor? Benim ortaya koyduğum delil ile, i̇mam Malik diyor bunu, surelerin evvelindeki besmele Kur'an'dan değildir diyor. İmamı Şafii'nin getirmiş olduğu delile o da delildir diyecek olursa, o zaman bu hükmü vermemesi gerek. Onun için leys neyse biri halbuki o ne değildir, delil değildir. Ve kadil ki delil olmaması hasmın Şafii'ye göre İmam Malik'in, İmam Malik'e göre Şafii'nin hasım karşı görüşü savunan, ona göre olsun delil değil ama delile benziyor. Ve bir kuvveti ha. Kuvveti ile de kastetti. Kuvveti şüphe demiştik ya. Onunla da neyi kastetti? Hafe efesadihâ. Ha. O şüphelin, o delili artık hasmın yani karşı taraf Mesela Maliki, i̇mam Şafii'nin deliline ne diyor? Şüphe diyor. Hafası da kuvveti şüpheyi gerçekleştiriyor. Ne demek hafası? Hesabının kapalı olması. Hesabının gizli olması. İşte bununla da kuvveti kastetti. Nasıl? Bir haydi. Öyle bir kuvvet ki la لَا يُطَّلَوَ Yani bir فَسَادِهَا e Fesadının kapalı olması. Fesadının kapalılığı nasıl? Bir şöyle ki la يُطَّلَوَ عَلَيْهِ O fesada muttalif olunamıyor. اِلَّا بِا اِمْعَانِ النَّضَرِ Ancak fikri derinleştirmeyle, çok derin bir fikirle delili incelendiği zaman fesadına vakıf olunuyoruz. Öyleyse bu fesada vakıf olamayan Şafiiler aynı şekilde İmam-ı Şafi'ye göre bu fesada vakıf olamayan Malikiler mazurdur. Hangi konuda? Vermiş oldukları hüküm konusunda. Mazurdur. Biz onları küfre işfet demek istiyorlar. Allah Allah. Hatta o kadar ki yu'addu bihi. yu'addu sayılır ne ile? Bihi, o fesadın kapalı olması sebebiyle kim sayılır? Sahibuha. O şüphe dediğimiz, Maliki'ye göre şüphe. Nedir o şüphe dediğimiz? Şafi'nin getirdiği delil. O delilin sahibi, yani İmam Malik'e göre, şüphe dediğimiz delilin sahibi olan İmam Şafi'ye aynı şekilde İmam Şafi'ye göre, şüphe dediğimiz delilin sahibi olan İmam Malik. Sayılır. Ne sayılır? mu Muervilen Müebbil sayılır. Eğer biri müebbil ise onu kimse küfrenişfet edemez. Verdiği hükümden dolayı. Peki. Şimdi kuvvet-i şüphe var. Yani delile benzeyenin kuvvetliliği var. Kuvvetli olması var. Kuvvet-i şüphe'nin manası o. Nerede? Kuvvet-i şüphe var. Fil besmele. Bir besmele hakkında. Ey kuvvet-i şüphe el hasiletun fi bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim'de hasıl olan kuvvetli şüphe. o beşmeleki el vakı vâkı olan, neredeyse evâil-i-süver surelerin evvelinde vakı olan, şimdi fi evâil i derken bununla neyi kastediyor? Bununla diyor ki bu kayıp, ihtirazun anil beşmeleki el-vâkî fi esnâ-i suretinden, nemin nem sureti içerisinde vakı olan beşmeleden ihtirazdır. Nemin suresi içerisinde vaatı olan ki ani kastediyorum neyi? Teala, Mevla Taala'nın buyurmasını hikayeten, belkıstan hikaye olarak Mevla Teala buyuruyor Bismillah İnnehu min Süleymane ve İnnehu Bismillahirrahmanirrahim yani bu mektup Süleyman aleyhisselamlandır ve besmeleyle başlıyor. Şimdi buradaki Bismillahirrahmanirrahim fe innehu bazı ayet, ayet. Ayetin. ayetin bir kısmıdır bu besmele bir ittifak malikiler, gaziler, halefiler bütün meceklerin ittifakıyla hüzünlerdir. Hatta yukferu cahiduhu bir kimse nemin sureçindeki bu beşmeleyi inkar edecek olsa küfre küfremiş edilir. Ama surelerin evvelindeki beşmele değil. Bizim konumuz surelerin evvelindeki beşmeledir. İşte bu kuvvetli şüphe temnaul ikfara iki taifeden birinin Diğerini küfre nişbet etmesini ne yapar? Men eder, engeller. El meşhur, el tekfir. Bu ikfar kelimesi, küfre nişbet etme için kullanılan ikfar kelimesinde halk dilinde meşhur olan nedir? Tekfir bir kelimesidir. Küfre nişbet etme demektir. Ama vel ikfaru, asahu ve asfahu. Arap nişanına daha uygun, fasih olan hangisidir? İkfar kelimesidir. İkbar, ikbarın ne diyordu kuvvetli şüphe? Kimden minek talafeyn? İki taraftan, ey talafeyi şafi'iyeti ve malikiyeti, şafi'i ve maliki taraflarından. Feynel fırkatel ula, birinci fırka, yani şafi'ler, hükmediyorlar neyle? Bir e Kur'aniyetlihî, surelerin evvelinde olan besmele'nin Kur'an olmasına hükmediyorlar. Ve saniyete, ikinci taife, yani malikiler, yenfûnehâ. Bunu neflediyorlar. Kur'an olmasını, surelerindeki besmelenin Kur'an olmasını ne yapıyorlar? Neflediyorlar. Ve emmel hanefiyyetü, hanefilerden bahis yapmadık hiç. Onların görüşlerini de söyleyelim. Gerçi biz şifa söyledik ama ibare olarak okumadık. Emmel hanefiyyetü, hanefilere gelince. Ve meşhur an ihim. kadimlerinden meşhur olan nedir? Ennehu leyşe Aynen malikilerin görüşü dediği, Surelerin evvelindeki beşmele Kur'an değil. İlla anne müteakirihim. Şu kadar var ki onların müteakir olanları zehbu benim benimşediler. Neyi? İlla anne sahih min mezhebi ebi hanifete. Ebu hanifenin mezhebinden sahih olan görüş nedir? Ennehu ayetun fezzetun. Beşmele bir ayettir. Vahvetun. Müstakilletun. Mufasiletun demektir. Tek bir ayettir. Hangi şey? Hayr-i Mira Kur'an ayırmak için indirilmiştir ve teberruki ve bereketlenmek için indirilmiştir Neyi? beyne süver sureler arasını ayırmak ve bereketlenmek için indirilmiştir normalde fasıl deyip bitirecek fakat teberruki de koymak zorundadır neden? çünkü hemen sorarlar besmele Sûreler arasını etmek için indirildi derseniz o zaman size derler ki Elham evvelinde ne yok onun? sure yok. Ama başında ne var? Besmele var. Evvelinde sure olmadığı için bu besmele fasıl içinde diyemezsin. Bir öncekinden ayırmak için demektir fâsıl. Öncesinde yani elham Şerif'in öncesinde ne yok? Başka sure yok. Dolayısıyla o teberluk içindir demek oluyor. Teberluk kaydı sırk onu canlandırmıştır. Vatalkiy soru cevap. Bu cevabın özeti şudur. Eğer <gülüyor> ikfara innama yatıko, ikfar yani bir tayfemin diğer tayfeye küfür nişbet etmesi innama yatıko. <gülüyor> Şüphesi sahih olur. Ama hangi durumda sahih olur? Levlem yapın ki künimin parateği, maniki ve iki taraftan, kaim ki her birinde. Kaim olmayacak olursa sahih olur. Ne kaim olmayacak? Şüphetün, kaviyetün, kuvvetli bir şüphe. Tabii hasma göre kuvvetli bir şüphe. Nitekim onu söyleyecek şimdi. Hangi manada kuvvetli şüphe? Bil manel mezkur. O geride cibrettiğimiz manada kuvvetli şüphe. Kişinin getirdiği delilde şüpheci falan yok. Yani İmam-ı kendi getirmiş olduğu delilde şüpheci yok. i̇mam Malik'in getirmiş olduğu delilde şüpheci yok. Eğer şüpheci olsa iyi. Kur'an diyebilir miydi beşine için? Veya diğeri Kur'an değildir diyebilir miydi? Haşa elbette diyebilir. Dolayısıyla şüpheci yok. Peki bu şüphe her bir taraftaki şüphe nasıl oluyor? Onun için sizin kitaplarınızın yan tarafında da bu kayıp vardır. E şüpheci ne diyor? Diyetikatil hasmum. şüphe. Yani hasmum itikadına göre. Yani Malikilerin inancına göre Şafi'nin delilinde ne var? Şüphe var. Yoksa Şafi'nin kendi inancına göre kendi delilinde şüphe yok. Onun için diyor ki, "İntana delilen mahbu'an inde'l-müşkidin" delil getirene göre kendisinin getirmiş olduğu o delil nedir? Mahbudur, kesindir. Şüphe dediğimiz nereden kaynaklanıyor? Hasmın adına göre. Yani hasmda maksat karşı görüşte olan Karşı görüşte olan İmamı Malik'in niyeti kadına göre İmamı Şafii'nin delilinde şüphe var. Kuvveti şüphe var. Aynı şekilde İmamı Malik'in delilinde de kuvveti şüphe var. Ama bu kuvveti şüphe imam Malikten kaynaklanmıyor. Ya İmamı Şafii'nin inancına göre bu vardır. Çünkü e o şüpheyi kaviyeti tukrucu çıkarıyor. Bu tarafı çıkarıyor. Hangi hususta çıkarıyor? Fihak-ı İrtimad-i ne yani? Kendi deliline İrtimad etmesi hususunda o kişiyi çıkarıyor bu kuvveti şüphe. Yani i̇mam Malik'e göre i̇mam şafiinin delilinde ne var? Kuvveti şüphe var. Peki i̇mam şafi kendi delili için ne düşüyor? Kesindir benim delilim. İmam-ı Şafi'yi yani hasbın itikadında i̇mam Malik'in delilinde ne var? Kuvvet-i şüphe var. Nasıl bir kuvvet-i şüphe bu? Bir hays-ı tuhricu o kuvvet-i şüphe çıkarıyor. Nerede? Hangi hususta çıkarıyor? Fî hakkı i itimâd ne delil-i neslihi i̇mam kendi deliline i'timâd hakkında Malik'iye göre Şafii'nin delilindeki kuvveti şüphe Şafii'yi çıkarıyor. Nereden çıkarıyor? Min haddil vuduh ila haddil işkali. Vuduh sınırından işkali sınırına çıkarıyor. Ne demek vuduh? i̇mam İma, Malik'e göre i̇mam Şafii'nin delilindeki hesap vazuh değildir. Açık değildir. Herkesin anlayacağı şekilde değildir. İşte o delili vuduhdan... Herkesin fesadını anlayabileceği noktadan çıkarıyor o kuvvet-i şüphe. Nereye çıkarıyor onu? Hilahat-ül işkali. sınırına çıkarıyor. Ne demek işkal sınırına çıkarıyor? Onu ancak imam-ı nazar yapabilecek olanlar, Kâbî'nin getirmiş olduğu delilin fâşit olduğunu anlayabilir. Veya Kâbî'ye göre İmam Malik'in getirmiş olduğu delilde bu açı şüphe var. O kuvvet şüphe nasıl bir kuvvet-i şüphedir? Öyle bir kuvvet-i şüphedir ki çok reçiz halike taraf İmam Malik'i çıkarıyor. Kime göre? İmam Şafi'ye göre. Nereden çıkarıyor? Min haddil vuluh. İmam-ı Malik'in getirmiş olduğu delilin hesabının son derece açık olmasından onu çıkarıyor. Nereye çıkarıyor? İlahaddil işgal. Ancak imanın nazar yapabilecek olanların anlayabileceği bir noktaya çıkarıyor. Dolayısıyla her bir taraf, diğer tarafı bu yorumlar sebebiyle müebil sayıyor. müebil sayınca da küfre nişbet edemiyor. Yoksa kendisinin ortaya koymuş olduğu delil ile, ispat etmiş olduğu hükmü inkar edenin kafir olması gerekir. Küfre nişbet edilmesi gerekir. Ama edilemiyor. Bu sebepten dolayı. Hatta yuhad sahibi sahibu kulli minhu kulli Bakınız onu söylüyor netice olarak. Çünkü müebbil edilecek. Hatta yu'addu sayılıyor. Sahibu kullim minhuma, bu iki şüpheden her birini söyleyen, her birinin sahibi sayılıyor. Muevvilen, yani İmam-ı İmam-ı Malik'e göre müevvil sayılıyor. i̇mam Malik de İmam-ı göre sayılıyor? Müevvil sayılıyor. Her ne kadar her iki tarafın birini ortaya koymuş olduğu, kendilerince kaffih olan delillerle ispat ettikleri, İmam-ı Şafii Kur'an'dan olduğunu ispat ediyor. i̇mam Malik de Beşmele'nin Kur'an'dan olmadığını ispat ediyor. Eğer biri çıkıp bir delille, haf delille Beşmele Kur'an'dan değildir. Yani surelerin evvelindeki Beşmele Kur'an'dan değildir diye haf delille bunu ispat ediyorsa, bunun zıddını söyleyeni kısmen etmesi gerekir. Ama edemiyor. Neden? Çünkü İmam-ı Malik'e göre İmam-ı Şafii Müebbil baktığı zaman bu çıkıyor orada. İmam-ı göre de i̇mam Malik nedir? Mueddindir. Peki. Şimdi biraz önce mücessibe bir misali vermiştik. O misali şimdi veriyor. Dolayısıyla Vakad kâmet Burada şüphe-i kaviyye nedir? Kâindir. Mevcuttur. Hâhuna burada. Dolayısıyla felâ işkâhı. Bir grubun diğer grubu küfre nispet etmemesi noktasında bir işgal yoktur burada. Niye? Her biri diğerini müebbil kabul ediyor da ondan. Benim majolur kohu, bizim bu vermiş olduğumuz özet olarak cevabın cevabı izah eden şeylerdendir. Ne? Ennaqat ekfar na el Biz ehl-i şinet olarak mücessime, Allah kimdir diyenleri küfre şüphet etmek diyor. El-mutarrihin el-kemiyi taala dişmen. Allah kimdir? Bunu sarahaten söyleyenleri. Ama nasıl bir kişim? Muttasifen bir sufatin ettan cisimlerin sıfatlarıyla sıfatlanan bir kişimdir diyen mücessimenin bu grubunu ehl-i şünnet neye, neye isnat ediyor? Küfre isnat ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Dûne-nü tesettirine bil belkefeti, belkefe bila keyfi. Bil belkefeti, belkefe, yani keyfiyet olmaksızın, keyfiyetin olmamasıyla örtünen, ona görünenleri ise küfrenişlik etmiyor etişimler. Ne demek o? Onlar da Allah kişimdir diyor. Ama nasıl? Cişimler gibi, cişim öyle bir şey yok. Biz onu bilemeyiz diyorlar. Peki neden bunlardan birini küfre mişbet ediyoruz da diye etmiyoruz? Buradaki gerekçede olur zaten. Bizim mücessime hakkında birinci görüşe sahip olanları küfre mişbet etmemizin sebebi ikinci grubu küfre mişbet etmememizin de bir sebebi var. İşte o ikinci grubu küfre nispet etmememizin sebebi ne ise burada da bu bizim Maliki ve Şafiiler arasındaki meselede de Malikileri, Şafileri, Şafileri Malikileri küfre nispet etmemesinin sebebi odur. Nedir o? Kulleti şüphelerse söylüyorum. Bakınız diyoruz. Neden? Çünkü birinci grup yani ehl küfre nispet etmiş olduğu grubun şüphesi var zayıftır. Onlar da bir delil getiriyorlar. Şüpheleri onların getirdiği delil. Ama nasıl bir delil bu? Bu öyle kuvvetli bir delil ki. İlk bakışta yanlış olduğu anlaşılacak bir delil. Biz onları o zaman bu hükümde mazur sayamayız. Sayamayız da ne olur? Çünkü ehl ortaya koyduğu delilin o ehl getirdiği delilin ortaya koymuş olduğu hüküm nedir? Allah için değil. Hat-i delili ortaya koydukları budur. Bunun karşısına başka bir delille birisi çıkıyorsa, eğer biz o delil ile nazar eder de, onu müebbil konumuna koyacak olursak, o zaman onu küfre nişbet etmeyin. Ama koyamıyorsak, onu küfre nişbet ederiz. İşte mücessimenin birinci grubunu, yani Allah için bir dediğimiz grubunu, mutasüten fatih fâh-ı dediğimiz grubunu ne yapıyoruz? delilleri, o şüphe dediğimiz şey kuvvetli olmayıp zayıf olduğundan dolayı küfenişleti diyoruz. Ama ikinci taifeyi küfenişleti denmiyoruz. Neden? Çünkü şüphe dediğimiz deliller nedir? Kuvvetidir. Kuvveti şüphe var orada. Bi haytü lâ yekfâ fesâduhâ alâ mellehü etnâ Bak o ikinci furka'nın şüphesi nedir? Zayıftır. Nasıl? Bi haytü lâ yekfâ fesâduhâ bunun hesabı ı gizli değil. Getirmiş oldukları delilin hesabı ı gizli değil. Kuvvet nereden geliyordu? Fesadının gizli olmasından geliyordu. Kapalı olmasından geliyordu. Kapalı değil. En alt seviyede aklı olan kişiye bu kapalı değil. Bir hilafi saniyeti. O bel kefe diyen var ya bila teyf diyenler onların getirmiş olduğu delil kuvveti şüphedir. Delile benlemesi kuvvetlidir. Onun için onları ne yapamıyoruz? Küfre şüphet edemiyoruz. وهذا تحقيق ما قاله المحقق ابو الملهى والدين Bu anlatmış bulduklarımız bu özet bu kulasa tahkik maqalehu el muhakkik abu'l milleti ve'd din muhakkik abu'l milleti dinin tahkikinin nedir söylemiş olduğunun tahkikidir Nerede söylemiş bunu abu'l milleti ve'd din fi şerh muhtasarının söylemiş ne demiş Abdül millet Veddin o dedi. Onun dediği ne? Nakûlül kavlidir onun kâlesi. El cevabı. Abdül Milleti i Veddin şöyle demiş, dediğini de buraya alıyor, ondan da Allahu Kusre ne çıkarmış? Geriden buraya kadar vermiş olduğumuz bilgileri çıkarmıştı, tahkik etmiştir onu. Abdül millet Veddin şunu söylüyor. Nerede söylüyor bunu? İbn-i Muktasar Muhtasar isimli kitabına yazmış olduğu şerhte söylüyor bunu. Diyor ki, El cevap, cevap şudur. Hangi konuda cevap? Aynı mesele. Bu işkali açıklamasa dediğinde cevap şudur. La müşellimul mülazemete. Mülazemeti kabul etmiyoruz. Mülazemet dediği nedir? Şartın cezai, Yani bir tayfin diye tayfayı küfre etmesi gerekir. O şart bunu gerektiriyor değil mi? Bu mülazemeti biz kabul etmiyoruz. وَاَيْنَ Bu mülâzimet sahih olur. Hakikaten bir taifenin diğer taifeyi küfre nisbet etmesi sahih olur. Ama hangi durumda sahih olur? لَوْكَانَ كُلُّمْ مِنَ الطَالَفَيْنِ İki taraftan her biri, yani Malik ve Şafiilerden her biri olursa, ne olursa la يَقُمُ فِيهِ Onda kaim olmuyor. Ne şüphetin <gülüyor> kaviyyetün Kuvvetli bir şüphe, kaim olmuyor onda. Kuvvetli bir şüphe, ne Şafiî'de kaim, ne de Maliki'de kaim değil. E, Kayıp olmayacak olursa o zaman biri diğerini neye nişbet edebilir? Şüfre nişbet edebilir. Ama burada öyle değil. O şüpheyi kaviyye ki kimde ise onu çıkarıyor. Min haddil vuduhi Tabii ki şüpheyi kaviyye kimde iş ederken İmam Şafii'nin delilinde şüpheyi kaviyye var. i̇mam Malik'in delilinde şüpheyi kaviyye var. Var evet var. Var ama kendine göre değil. Hasmına göre var. Bunu biraz önce söyledik. Şimdi Tavtazani'nin görüşü geliyor. Tam bunun zıttıdır. Yaklaşıyorlar. İşte bu kuvvetli şüphe, kuvvetli şüphe sahibinin, yani hem İmam Maliki, hem de İmam Şahit'i çıkarıyor. Bilhadd-i vuduh. Delilinin fesadının vabıh olmasından onu çıkarıyor. Nereyle hadd-i Delilinin fesadının müşkil olmasından onu çıkarıyor. Ama bu durumda Böyle olacak olursa, o zaman bir taife diğer taifeyi küfret, küfret işbet edebilir. Ama şöyle olursa edemez. Meselemizde de şimdiki söyleyecek olduğumuz gibidir. Nasıl olursa, اَمَّا اِنَّا قَوْيَ عِنْدَ كُلِّ Her fırkanın yanında kuvvetli olursa, اَشْشُبْهَةُ شُبْهَةُ kuvvetli olursa, hangi şüphe? Ya hiç kimsenin kendi delili hakkında şüphesi yok. Bunu sürekli söylüyorum, önemli çünkü ne i̇mam Şafii'nin getirdiği delinde kendine ait bir şüphe var ne Peki bu şüphe, Mam ı Şafii'nin indinde olan şüphe nedir? Öyle şüphe ki, Minat طَلَطِ ahar. <müntülüyor> Hasım, yani diğer taraftan irad edilen, diğer taraftan getirilen, el-mûrâd etiyyâ, diğer taraftan getirilen bir şüphe var. Yani Malik tarafından imamı Şafii'ye getirilen bir şüphe var. İmam Şafi tarafından da İmamı Malik'e getirilen bir şüphe var. İşte bu şüphe kuvvetli olduğu zaman gelecek Bir taifenin diğer faikeyi tekfiri ve burada tekfiri kullanın dikkat olursanız. Meşhur olan bu geride ifarız olunmuş da fasih olan bu. Tekfir o zaman ne olmaz? Lazım gelmez. Ve bihi Molla Kutrevî'nin İbn ee, İbn-i Hacib'in Muhtasar isimli haşiyesinde Abudül Milleti ve dinin yapmış olduğu bu, yapmış olduğu bu açıklamaya Molla Hüsrev'in yapmış olduğu tahkik ile indefar. Yendeti ortadan kaldırılır. Ben taraf edeyim. Ne? Mâkî denilen. Şimdi bir çetrefilli yer daha. Çünkü Taptabani devreydi. Kıyıl'in kaili kimdir? Taftazani'dir. Taftazani, buraya kadar yapmış olduğumuz üç yorumdan farklı bir yorum yapıyor. Farklı bir yorum yapıyor. Bu yorumunu da ortaya koyarken önce bu üçünün yanım Allahu Teala'nın, Abudül millet ve İbn-ül yapmış olduğu kuvveti şüphe hakkında, daha doğrusu şüphe kuvveti zaten ona tabi. Onun hakkında yapmış olduğu yorumdan farklı bir yorumu var. Bunu nasıl ortaya koyuyor? Bunu bir soru ve cevap ortaya koyuyor. Soru da, bakınız soru kısmında, inki, o soru kısmıdır. Soru kısmında diğer üçünün görüşüne yöneltilen bir soru zikredecek, cevap verirken de kendi görüşünü ortaya koyacak. Ustalıklı bir şey bu. Nallak-ı Sevin kitabından, şey, Taftazani'nin kitabından alınma bu Fein dediğimiz yer var ya, Taftazani bunu kendi kitabından söylüyor. Orada bir soru var, bir de sorunun cevabı var. Soru da Taftazani'nin bahis konusu olan, Allahu ı içinde olduğu üç kişinin görüşüne yöneltilen bir sorudan bahsediyor, ona cevabı verirken verdiği cevapta kendi görüşünü ortaya koyuyor. Cevapta kendi görüşünü ortaya koyuyor. Bakınız nasıl? Fein Denilirse ki tabi üzerinde düşünülmesi gereke, gerekilen bir yer burası. Ciddi bir sorusu var. Güzel de bir cevabı var. <gülüyor> Diyor ki en de şu baki. <gülüyor> Taptazan'ın söylemiş olduğu ve taraf edilir. Dedi. Dediği nedir? Taptazan'ın şudur. Fenki ile denilirse ki, bin bil dese ki en nadira cahit şüphenin kuvvetli şüphenin en derecelerinin en altı olan derece nedir? En rüdse. Sıfatı şanı şudur: Kişiye ne yapar? Kişiye verir, kişiye getirir. Neyi getirir? Şekken elvehmen, bir şek veya bir vehim getirir. Fela yaqatarafu alahar, <gülüyor> kafiye taraf ahar bu durumda delili, katil delil olarak kalmaz. Ne demek bu? Önce bir tafsir yapayım. Ondan sonra ifadeye gene oldu. Kısa ibare. Şimdi taftazani diyor ki bu üçü, yani Molla Hüsle ve diğer ikisi ne dediler diyor? Ve İnkri'nin onun üzerine gidiyor. Soruyu oradan soruyor. <gülüyor> diyor ki, i̇mam Şafiiye, göre i̇mam Malik'e göre kendi delili katil. İmam-ı Malik'e göre de kendi delili kaptıyım. Değil mi? Bunda itirafımız yok geride anlattıklarımız var. Peki kuvvet şüphe dediğimiz ne dedi? İmam-ı Malik'e göre İmam-ı Şafii'nin delilinde ne var? Dikkat ediniz. İmam-ı Malik'e göre i̇mam Şafii'nin delilinde ne var? Kuvvet ü şüphe var. Ne demek ki bunun manası şüphe? Mahiş bir huddelil Kuvvet Huvvet sesaduhafi demek. Yani İmam Malik, İmam Şafii'nin beşbele hakkında getirmiş olduğu delili inceleyince hangi sonuca vardı? Onun delilinde kuvveti şüphe var sonucuna vardı. Şimdi tahtadan soruyor teinkiler. Eğer İmam Malik, İmam Şafii'ye göre İmam Şafii'nin delili kapıyı, ama İmam Şafii'nin delilinde İmam Malik bir kuvvet-ü şüpheyi ıspat ettiyse, kabul ettiyse bu en azından kendi görüşünde, kendi delilinde kendisine bir şek, bir vehim getirmesi gerekmiyor mu? Çok ciddi bir çok ciddi bir itiraz bu. Bakınız bu şu demektir. İkimiz bir meseleyi tartışıyoruz. Siz bir delil getiriyorsunuz, ben bir delil getiriyorum. Bana göre benim delilimin üstünde delil yok. Kabul edememiş delili size göre de öyle ama sizin delininize ben böyle infab ile vicdan ile imamı nazar yaparak baktığım zaman sonunda fakir olduğunu anlıyorum bir şey değil diyebilirim sonunda ama bunu herkes anlayamaz çünkü bu o kadar kapalı ki bunun fesadını anlamak o kadar kapalı ki bunu herkes anlayamaz o zaman ben diyorum ki en azından karşımdaki her ne kadar bana karşı bir görüş beyan etti karşı bir hüküm verdiyse de bu hükmünde mazurdur diye beni dedirtiyordu. Şimdi Tavtazani diyor ki eğer karşı tarafın delili size bunu veriyorsa, bunu dedirtiyorsa o zaman sizin kendi deliliniz noktasında en azından bir vehim ve bir şeklin size gelmesi lazımdır. Enlul ise dediği oydur. O gelirse ne olur biliyor musunuz? O gelirse mesele tamamen alt üst olur demek istiyor. Nasıl yani? Ta dersin başından beri sürekli söylüyorum. İmamı Malik'e göre delili kap'idir. İmamı Şafii'ye göre de delili kap'idir. Kap'i de olması lazımdır. Neden? Kur'an hakkında konuşuyoruz. Beşmelenin ayet olup olmadığı hakkında konuşuyoruz. Eğer i̇mam Malik bir delil getiriyor ve Beşmele ayet değildir diyorsa bu delilin İmamı Malik'e göre yüzde yüz hiçbir şef ve vehim ona ulaşmamış şekilde katbi olması lazım. Aynı şekilde Şafii için de öyle olması lazım. Ama Taftazani'nin sorduğu soruyla diyor ki madem ki i̇mam Malik'e, Malik veya İmam-ı fark etmiyor, Malik ben mi selam İmam Malik, İmam-ı delilinde bir kuvveti şüphe vücuda getirdi, o zaman kendi delilinde de bir şef ve rehim ona girmesi lazım diyor. Şimdi buna cevap veriyor Taftazani. Bu söylediğimiz bizim geride vermiş olduğumuz bilgilere göre sorulan bir soru. Ama Taftazani vereceği cevapta ayrı bir yere, ayrı bir konuya geçiyor. Geçmesinin sebebi ne? Geçmesinin sebebi kendi görüşünü ortaya koymak. Cevapta kendi görüşünü ortaya koyuyor ha. Sanki bu soru. Taptazani'nin kendisine da o da kendi görüşüyle ona cevap veriyor. Ve diyor ki bu soruya ancak benim görüşümle cevap verilebilir. Diğerlerinin görüşüyle cevap veremezsiniz diyor. Bunu diyor ha demek istiyor daha doğrusu. Cevabı bir okuyalım isterseniz. Hulna Hiyem Malik'im İmam Şafii tarafında ispat ettiği kuvveti şüphe. Rahimullah. İmam Şafii rahimullahın aynı şekilde İmam Malik rahimullah tarafında ispat ettiği kuvveti şüphe. Bu şüphe kaviyyetü, kavimdir. Ama kime göre kavimdir? Hasma göre değil diyor. O kişinin bizzat kendisine göre. O zaman taftazaniye aynı soruyu bize sorarız. Biz önce bir cevabı okuyayız عندما o kişiye göre kavidir ki o şüphe yetemez şeklü o şüpheye temessük ediyor şüpheden maksat değil diyor. o deliyle kim temessük ediyorsa yani iman kadinin bir delil yok muydu ha, o deliyle şüpheyi tamam irade etti. ama hasmı iradet et bile o şüpheye yani o delile yine temessük eden kimdir imam şafiidir o şüphe o kişi hakkındadır diyor dolayısıyla sorduğunuz sorunun hiçbir önemi yoktu. Hasım tarafında bunu meydana getirmiyor demek. Ya o zaman daha tehlikeli. Kendisi hakkında getiriyor bunu o zaman? Yani İmam Şafii'nin kendi deliline taftazan diyecek ki kuvvet şüphe İmam Şafii'nin kendisindedir. Kuvvet-i şüphe İmam Malik'in kendisindedir. Demin itiraz ediyordu. Eğer kuvvet şüpheyi Malik Şafi'nin delilinde ispat ediyorsa, kuvveti şüphe Malik'te oluyorsa, o zaman en azından kendisinin deliline şüphe lazım gelir demiyor muydu? Aynı şeyi kendisine sormak lazım. Eğer bu kuvveti şüphe e, o delilin sahibinin yanında ise, onun ortaya koyduğu kat'ı hüküm nasıl olacak o zaman? Değil mi? Onu ona da sormak lazım. <gülüyor> evet. Yetemecek bir ha. Ben mahindel hasım. Dünün soruda diyorduk ya. O hasım ve soruyu soran hasımdan hareket etmişti. Hasımın nedeninde ise seminad var. Karşı tarafın delili zayıftır. Öyle kuvvet falan yok. orada. Zayıf hiç alınmaz. Yani gelin atıp gideceğe hiç bir şey ifade etmez. Şimdi bakayım. Sonra yine tabbaza ni diyor ha. Hala kuld hada diyor. Benim bu dediğimi al, ötekini bırak. İbareti bitmedi tahta zânihîn, devam ediyor. ''Velakin, fakat'' şunu da söyleyeyim diyor. ''Fakat, kelam ı Şârihi'' Şârihi dediği kim? ''Abdülmillet-i Veddîn'' ''Onun kelamı nedir?'' ''Farihun'' açıktır, hangi hususta? Fi ennehu qad qadiyye indekulli indikul, fırkatin'' ''Her fırka meclinde kuvvetli olması hususunda'' Neyin kuvvetli olması eksür mü şüphe? Hangi şüphe? El murabetu min al taraf Diğer taraftan getirilen şüphe. Ne demek istiyor Hattazanî burada? Azuddin Millet'in dediğinin görüşü benim görüşüm değil. İbn Hacim'in görüşü benim görüşüm değil. Molla Celil'in görüşü zaten onun görüşü değil. Onu da söylüyor. Ha, onların söylediğinden anlaşılan açıkça budur diyor. Elhamdülillah ben rahatsızım boğazlarımdan, şeşim tamamen kesikti hafta için, bir, bir iki gün dinlenmem lazım diyorlar bana, ilaç alıyorum, yarın, yarın dersimin yoktur, onu bir ilan edeyim önce. O olmasa da aynı yoracağım hocam, o konuda ben Kendine, yapacağım bir şey yok. Evet. Kadarlı <gülüyor> inşallah.